Hoş geldiniz. Bu videoda Dersim olaylarını ele alacağız ki bu olaylar kimilerine göre Dersim operasyonudur. Kimilerine göre ise Dersim katliamıdır. Çünkü 1930'lu yıllarda CHP döneminde Dersim'de bir takım olaylar yaşanmıştır ve bu olaylar bazen abartılmış bazen de spekülasyona maruz kalarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bugün bile hala Dersim konusunda mutabık olmuş değiliz. Farklı farklı fikirler var. Örneğin Dersim'de isyan çıkmıştır, bu bir isyan bastırma operasyonudur dediğiniz zaman hayır diyenler çıkıyor. Dersim'de masum bir halk bir bahaneyle katledildi, devlet orada soykırım yaptı diyorlar. Dersim olaylarında kilit rol oynayan Seyit Rıza ile alakalı o bir teröristtir dediğiniz zaman hayır o bir halk kahramanıdır, din dostudur vesaire diyorlar. Yani birçok fikir var ama genel kanı şöyle. CHP Dersim'de katliam yaptı ve bu katliamın mimarı Atatürk ve İsmet İnönü'ydü. Neredeyse 100.000 kişi Dersim'de katledildi. Peki bunlar doğru mu? Yani devlet kendi halkına karşı böyle bir katliam girişiminde bulundu mu? Yoksa yaşanan bir takım olaylar abartıldı mı? Bunları uzun uzadıya bu video boyunca değineceğim. Video kısa bir video olmayacak çünkü ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Bütün iddialara, bütün cevaplara bakılması lazım. Ben de elimden geldiğince burada bu konulara gireceğim. Ama şunu belirteyim hani baştan kendi fikrimi söyleyeyim ki bir takım mantıktaki insanları elemiş olalım. Benim yaptığım araştırmalarda hem sağ hem sol görüşlü kaynaklarda hem katliam var diyen hem bu yoktur diyen kaynaklara baktığımda ulaştığım sonuç şu. Dersimde bazı olaylar yaşandı, doğru. Birçok kişi öldürüldü, bu doğru. Ama dersinde öyle yüz bin kişi öldürülmedi veya zehirli gaz kullanılmadı veya devlet kasıtlı olarak hadi gidelim de kadın, çoluk, çocuk herkesi öldürelim demedi. Burada çok ciddi olaylar yaşandı ve bu olaylar birçok iftira ve çarpıtma ile beraber günümüze kadar kar topu misali büyüyerek geldi. Yani akla karayı seçmek biraz zor oldu çünkü çok fazla provokatör var. Ben bu videoda bunlara değineceğim ama ben Devletin bile isteye, güle oynaya bir katliam yaptığını söylemeyeceğim. Bu yüzden eğer ben katliam hikayesi dinlemek istiyorum. Devletin kasıtlı olarak etnik bir kökene düşmanlık yaptığını duymak istiyorum. Diyorsanız videoyu şimdiden kapatın çünkü öyle bir şey yok. Bunu da objektif değilsin, taraflısın, belli ne olduğunu anlaşıldı. Zaten arkana koyduğun fotoğraftan da her şey belli oluyor diyenler baştan bir duymuş olsunlar. Çünkü bizdeki objektiflik tek taraflı araştırıp bir takım kitle ne istiyorsa onu söylemek. Ama ben bunu yapmayacağım. Ben neye ulaştıysam doğru bildiğim neyse onu anlatacağım. Ve anlattığım her şeyin de kaynakları açıklama kısmında olacak. Zaten ara ara ekrana da bu kaynakların bazılarını getireceğim. Merak etmeyin. Öncelikle 14 Ağustos 2010 tarihinde bir politikacımız çıkıp meydanlarda bazı belgeler gösterdi ve dersinde katliam var itirafında bulundu ve bundan sonra gördünüz mü hükümet dersim olaylarını kabul ediyor şeklinde bir algı oluştu ki bundan önce de 2008-2009 civarında İbrahim Sabri çalayan e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı paylaşıldı yurt dışından ve bu ses kaydında evet gerçekten de biz katliam yaptık şeklinde bir takım itiraflar vardı bu durumda tarihçilerin eli kolu bağlanmış oldu çünkü Hükümetten birileri çıkıp da böyle bir şeyi itiraf ettiği zaman kardeşim koskoca devlet bunu kabul ediyor sen ki inkar ediyorsun diye soranlar oluyor. Yani bir tarafta hükümet bir tarafta da işte kitap mitap okuyan kendince araştırma yapan insanlar oluyor. Dolayısıyla halkın kafasında böyle bir algı oluşması Dersim katliamının bu kadar gündeme gelmiş olması son derece normal. Ama neyse çok uzatmayayım direkt bu politikacımızın söylediği şeyi alıntı yaparak size aktarayım. Vergi vermediler diye Dersim'in köylerini kim bombaladı? Zamanın o zamanki Cumhurbaşkanı'nın emriyle. Kimdi? İsmet İnönü CHP'nin başındaydı. Yani CHP bombaladı. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin yargısız infaz edildiği söylenir. İnsaf ya. işte sizin cemaziylevveliniz bu. Bununla bitmiyor tabii ki. Devamı var. Aslında 4 sayfalık bir devamı var. O yüzden... Hepsini okuyarak süreyi uzatmayacağım. Hem kaynağını verdim hem de isteyenler bir tıklamayla bu açıklamaları internetten de okuyabilir zaten. Örneğin 1935 yılında çıkarılan Tunceli vilayetinin idaresi hakkındaki kanunu belge saymıştır. Ayrıca Necip Fazıl Kısaküreğin kitaplarında yazan iddiaları kaynak almıştır. Ek olarak 8 Ağustos 1939 tarihli geçerliliği olmayan bir jandarma raporunu göstererek ''Bakın bu belgeden sadece 100 tane basılmış.'' Bu belgede yazıyor 13.806 kişi demiştir. Şimdi burada bazı kitaplardan bazı belgelerden bahsedildi ve bunlar belge midir diye düşündünüz. Çünkü bunlarla Dersim katliamı kanıtlanmaya çalışıldı. Baştan söyleyeyim hayır bunlar bir katliamın kanıtı değillerdir. Çünkü bunlar çok zayıf kalıyorlar. Bu kadar büyük bir operasyonla alakalı eğer belge arayacaksak 1937 ile 40 arasındaki bütün belgelere bakmak gerekiyor. Kolordu emirlerini askeri raporlara, telgraflara, yazışmalara, her şeye. Çünkü bizde her şeyin belgesi olur. Yani askere gidenler bilir. Sıktığınız tek bir merminin bile anında raporu işlenir. Şu asker bir tane mermi harcadı. Şu asker silahını kaybetti vesaire. Bunların hepsi rapor olarak geçilir. Askerin yediği yemek, askerin gittiği yol, askerin sabah saat 5'te ne yaptığı. Bunların hepsi biliniyor. Dolayısıyla dersimle alakalı raporlara baktığımızda da hangi kolordu, hangi tümen, hangi bölük, hangi saatte neredeymiş, ne yapılmış, kaç mermi atılmış, kaç kişi yaralanmış bunların hepsi yazılıyor. Hani dersim gizli bir operasyondur falan diye düşünmeyin. Bunlar saklanmıştır demeyin. Çünkü dersim gizli bir operasyon değildir. Dersimdeki bütün olaylar an be an paylaşılmıştır, kayıt edilmiştir. Gündelik gazetelerde yine bunlar paylaşılmıştır. Ve zaten bunlarla alakalı birçok kitap yazılmıştır. Genelkurmay da arşivlerini açmıştır ve hepsi araştırılmıştır. Bakın bizde en gizli operasyonun bile yine bir tane belgesi olur. İllaki bir yerde bu saklanmıştır ve illaki bir gün ortaya çıkar. Dolayısıyla dersinle alakalı belgeler gayet şeffaftır ve isteyen herkes de bunu araştırabilir. Ama katliam olduğunu iddia edenler resmi raporlara değil hatıratlara bakıyorlar. Veya tarihçi olmadığı halde bir şair olduğu halde para kazanmak amacıyla Demokrat Parti'ne istiyorsa onu yapan kafasına göre tarih yazan bir adamı kanıt diye belge diye alıyorlar. Bunun haricinde bir iki tane rapor belge sunuluyor. İşte bakın jandarma raporu var burada itiraflar var deniliyor ama bunlar da genelkurmay tarafından kabul edilen raporlar değil. Çelişkili raporlar ve bir tane kanundan bahsediliyor. Bakın şu kanun. Bunu kanıtlar burada bir harekat yapıldı diyorlar ama kanunun da bununla pek bir alakası yok. Yani aslında buradaki olay bazı belgelerin bazı kitapların bazı kanunların bazı olayların çarpıtılması başka anlamlara getirilmesi ve üstüne hikaye ve hatıra katılarak iyice büyütülmesi. Bakın buradaki amacım bir katliam vardır onu kanıtlayalım mantığıyla bir video çekmek değil veya katliam yoktur devlet mükemmel bir devlettir hiçbir şey yapmadık demek değil. Sadece karşıt iddialara bakarak, bunlara da karşı tez üreterek, verilen cevapları derleyerek herkesin anlayabileceği seviyede bir video çekmek. Yani amacım herhangi bir propaganda yapmak değil burada. Bakıyorum bir takım iddialar var, bir takım belgeler var, bir takım fikirler var ve bunlar tutarsız. E bunları da konuşmak gerekiyor çünkü insanlar bunlarla ortaya çıkıyorlar. Ve bir iki tane ne olduğu belli olmayan raporla, belgeyle bu kadar büyük bir operasyonu kanıtlamak Desteklemek mümkün değil. Bunlarla ödev bile hazırlanmaz. Yurt dışında okuyanlar bilirler orada 3000 kelimelik bir tez için bile 30'dan fazla bilimsel kaynak kullanmanız bekleniyor. Yani okulu bitirmek için yazdığınız her şey, bütün iddialarınız arkasında kanıt barındırmalı. Öbür türlü ciddiye almıyorlar ki mantıklı olan da bu zaten. Ama bizde böyle olmuyor. Bizde kahvehane sohbeti yapar gibi bir iki tane şey söylüyorsunuz ve herkes inanıyor. Bizde meydanlarda çıkıp, oy kazanmak için iki tane iddiada bulunuyorsunuz ve herkes yiyor. Bir tek bununla kalınmıyor. Kimileri diyor ki, efendim biz bu kitabı yazmak için arşivlerde sabahladık. Bakıyorsunuz bunu söyleyen kişi en son ne zaman arşive girmiş? Hayatında hiç girmemiş. Ya da kitap komple bugüne kadar paylaşılmayan belgelerden oluşuyor diye bir kitap yazıyorlar. Kitabı açıyorsunuz, her sayfasında bir alıntı var. Her sayfasında başka birinden bir laf var. E hiç paylaşılmayan belge nerede? Bugüne kadar kimsenin bilmediği rapor nerede? Öyle bir şey yok. Bizde reklamcı mantığıyla maalesef böyle kitap yazılır, böyle iddia savunulur ve bunların da peşinden gidilir. Hani bugün bazı haber siteleri vardır. O kişi kim çıktı hemen tıkla. Tıklarsınız ve 20 sayfa boyunca reklamı geç, reklamı geç dersiniz. Hiçbir şey çıkmaz. Aynı bunun gibi. Bugün Kısa Küreğ'in Son Devrin Din Mazlumları kitabını hiçbir tarihçi ciddiye almadığı halde böyle büyük bir iddiaya kaynak yaptık. Bugün Dersim'in kuruluşuyla alakalı bir kanunu katliama kaynak olarak göstermeye çalıştık ki bu kanun da zaten resmi gazetede zaten paylaşılmış bir kanundu. Yetmedi sadece 100 tane basıldı diyerek bir jandarma raporunu koskocaman bir katliam iddiasına kaynak göstermeye çalıştık ve daha sonra bu da yetmiyormuş gibi 20.000'den binden başlayarak 30 bin, 40 bin, bin kişi öldürüldü dedik. Akla mantığa yatmaz yani hiçbir istatistikçi de bunu kabul etmez çünkü 20 binlerde 50 binlerde arada 30 binlik bir fark var. Bu 30 bin baştaki 20 bin kişiyi de aşıyor. Bu şey gibi. Diamond Tema 1453 ile 2000 yıllar arasında doğmuştur. Şimdi bunu kimse ciddiye almaz yani ne zaman doğdu? 1453'te mi doğdu, 2000'de mi doğdu, 99'da mı doğdu, 55'te mi doğdu? Çok geniş bir skala var. Hiçbir tarihçi, hiçbir bilim adamı, hiçbir istatistik bilen birisi bunu ciddiye almayacaktır ki almaması da gerekir. Bu komiktir. Açık arttırma mantığıyla tarih yapılmaz. Eğer böyle yaparsanız birisi de o 50 bini alır, 70 bin kişi, 80 bin kişi, 100 bin kişi öldürüldü der. Ki diyenler de var. Çünkü millet atabildiği kadar atıyor. Meydan boş, isteyen istediği şeyi söyleyebiliyor. Çünkü belgeye gerek yok. Rivayetle, anılarla, hayal gücüyle tarih yazabiliyoruz. İlla da kanıt istiyorsanız birkaç tane örnek vereyim. İsmail Beşikçi 50 binden fazla insanın Dersin'de katledildiğini söylemiştir. Katledilen bu insanlar Kürt Alevisi'ymişler. Şerafettin Halis Dersin'de 70 bin ila 90 bin civarında insanın kanına ve canına mal olan bir katliam yaşandı demiştir. Özlem Çelik de 90 bin kişiden fazla insanın öldürüldüğünü söylemiştir. Mustafa Yelkenli, Mustafa Kemal'in emriyle 100 bin kadar kişinin katliamına sebep olan bir operasyon yapıldı demiştir. Gördüğünüz üzere arttıran arttırana mantığıyla sürekli sayılar yükseliyor. Keseye bereket devam ediyoruz Ayşe Hür tahminlere göre 110 bin kişi nüfusu olan Dersin'den 72 bin kişi ülkenin değişik yerlerine sürüldü demiştir. Bakın 110 bin kadar nüfusu olan dersinde 100 bin kişi öldürülüyor. 70 bin kişi kadar da sürgüne gönderiliyor. Bu hesaba göre eksiye düşüp 60 bin kişi borçlanıyoruz. Daha bir şey söylemeye gerek var mı? Yok herhalde. Yine de hakkını vermek lazım. Uzun abi böyle 100 bin lira falan çıkmamış. 50 binde bırakmış. İnsaflı adammış yani Allah razı olsun. E niye 50 binde bırakmış diye sorarsak bunun da sebebi şu. Çünkü kısa kürek kitabında en aşağı 50.000 kişi öldürüldü diyordu. E en aşağı 50.000 kişi öldürüldüyse demek ki 50.000 kişi garanti. O zaman biz de 50.000 diyelim gerisine karışmayalım. Muhtemelen böyle düşünmüş olacak ki o da öyle söylemiş. Yine insaflı olmaya devam etti tabii ki bu kadarla bırakmadı. Farkında olmadan kendini bile çürüttü. Çünkü benim o verdiğim örnekler arasında o alıntılar arasında zaman farkı var. Bir tanesi 14 Ağustos 2010'da orada 50.000 kişi öldürüldü falan diyor. Diğeri de 23 Kasım 2011'de yani bir yıl sonra. Orada da 13.800 kişi öldürüldü dediği raporu gösteriyor. Yani bir bakıma zaten bu 20.000, 50.000, 100.000 teorisi çoktan çürümüş oluyor. Ama ise devlet itiraf etti 100.000 kişi ölmüş diyenler bunları görmezden geliyor. En önemli kaynaklardan biri Baytar Nuri Dersimi'dir. Kendisi Kürtçü isyanlarını organize ederek karşımıza çıkmıştır. Hatta Kürdistan tarihinde Dersim adlı kitabında intikam, süngülenen yüz binlerce Kürt yavrusunun feryadını dindirmek için intikam. Yani bir bakıma yüz binlerce kişi öldürülmüştür, bunun da intikamını almak lazımdır gibi sloganlar atmıştır. Bakın 1915'te Çanakkale'de Türk milletinin toplam insan kaybı 75 bin civarında. Şimdi hangi akla hizmetle Dersim'de 100 bin kişi öldürüldü diyorlar. Bunu bir düşünmek lazım. Yine niyet okuyacağım kusura bakmayın ama şöyle diyenleriniz vardır. Ya tamam savaşta karşındaki ile sürekli muharebe halindesin orada birkaç bin kişiyi öldürmek zor. Ama Karşında masumlar varsa silahı olmayan bir halk varsa katliam yapmak kolay. Gir bir şehre 100 bin kişiyi bir günde öldür olmayacak iş değil. Ama o işlerde maalesef öyle değil. Çünkü karşınızda silahı olmayan masum bir halk yok. Bütün halka işgalcidir, bütün halka isyancıdır demeyeceğim. Ama 15 bin civarında silah toplanmış bir bölgeden bahsediyoruz. Yani milletin gayet de silahı var, gayet de eli kolu tutuyor. Hatta bizim ordumuzda olmayan son model makineli tüfekler toplanıyor. O kadar teçhizatlı bir gruptan bahsediyorum. Hani bugün kahvehane sohbetiyle bunları söylüyorsunuz, inanıyorsunuz ama... Bak o kadar hatıra var 100 yaşında bir amca anlattı neler çekmiş diyorsunuz ama. E aynı şekilde birçok asker var hatırat yazıyorlar. Biz öyle bir operasyona gidiyoruz sanıyorduk. Karşımızda teçhizatlı kocaman bir ordu gördük. Ne yapacağımızı şaşırdık diyen askerler var. Bunların hatıratlarını ne yapacağız? Önce Genelkurmay'ın resmi tarihine bakalım. Genelkurmay yayınlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ayaklanmalar adlı kitabında. Resmi belgelere göre toplam ölü sayısı 2000-3000 civarında. Bakın bu belgeler sabah 8'de askerin hangi yemeği yediğine, sabah 9'da hangi bölüğün nereye gittiğine kadar birçok ayrıntı barındırıyor. Yani gizli saklı hiçbir şey yok. Kitaptaki ilk belge 13 Ağustos 1935 tarihine ait ve bugünle başlayan raporlar 12 Eylül 1939'a kadar devam ediyor. Toplamda 155 klasörden oluşan bu kitapta Gün gün bu belgelerdeki bütün ölü sayılarını topladığımızda Dersim'de öldürülen isyancıların toplam sayısı 3828 kişi çıkıyor. Fakat şaibeli belgeleri, kayıpları vesaire çıkarttığımızda bu sayı ortalama 3000'e düşmüştür. Tamam onu bırak Diamond. Onu geç. Sen 3828 kişi öldürülmüş olabilir diyorsun. Ama bize 100.000 diyorlar. Arada baya bir fark var. Acaba devlet... 50.000 kişi öldürüp de 5.000 kişi öldüğü yazmış olamaz mı? Acaba sayıları daha düşük göstermiş olamazlar mı? Devlet yaptığı katliamın üzerini örtmüş olamaz mı? Bunu düşünenler de vardır. Gerçi hızlı ilerlediği için o kadar düşünüyor musunuz bilmiyorum ama ben yine de her ihtimale karşı cevap veriyorum. Bir de bu iddiaya bakalım. Bununla alakalı Özgür Erdem'in Dersim Yalanları ve Gerçekler başlıklı kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta bir tek tavsiye etmekle bırakmayayım. Oradan bir alıntı yapayım. Peki genel kurmay rakamları kasten düşük göstermiş olabilir mi? Bu da çok mümkün gözükmüyor. Çünkü bilgiler resmi askeri raporlardan alınmıştır. Üstelik gizliliği ortadan kaldırılan ve açıklanan dersin belgeleri de bu kitaptaki bilgileri doğruluyor. Zaten kitap da bu resmi belgelerin incelenmesi ve özetlenmesiyle hazırlanmıştır. Genel kurmay kamuoyunu bilgilendiren bir yayın yapmış olsa politik davranıp ölü rakamlarını düşük gösterdi diye düşünülebilirdi. Ancak raporlar askeri komutanların başbakanlığa ya da askeri birliklerin komutanlarına gönderdiği askeri raporlardır. Bir askeri harekatta rapor verirken politik davranıp karşı tarafın ölü sayısını kasten düşük göstermek gibi bir şey elbette söz konusu olamaz. Hele hele binlerce yıllık bir ordu geleneğinden gelen Türk ordusunda hiç olamaz. Şimdi bir de 3. Ordu Müfettişliği'nin paylaştığı bir rapor var. Bu rapor 17 gün boyunca iki seferde yapılan Tedip Harekatı'nda bütün ayrıntıları veriyor. Ve verdiği rakamlara göre 7954 kişi bölgeden ele geçiriliyor. Sağ ve ölü olarak. Bunların 5000'i batıya gönderiliyor. Yani 5000'i sağa bunu kesin olarak biliyoruz. Bir kısmı da Elazığ, Erzincan, Sivas bölgelerindeyken yolda kaçıyorlar. Bütün yaşananları ele aldığımızda... Bu kaçanları da öldü diye varsayarsak eğer en fazla 3.000 kişi ölmüş olabilir ki bu da gene abartıdır. Muhtemelen 2.000 civarı olması lazım ama 3.000 diyoruz. Ya iyi de 3.000 kişi az mı? 3.000 tane adam öldürülmüş demektir bu. 3.000 masumun canına kıyılmış. Diamond bunu nasıl söyleyebiliyorsun diyenler vardır. Çünkü duyar kasmayı çok seviyoruz. Ama merak etmeyin o 3.000 kişi kimdir ona da birazdan geliyoruz. Şimdi bir de sayım raporlarına bakalım. Bölgede kaç bin kişi yaşıyor, İstatistikler bize ne gibi bilgiler veriyor? 1935'te yapılan genel nüfus sayımına göre Tunceli'nin yani Dersim'in toplam nüfusu 107.723 kişidir. 1940'ta yapılan genel nüfus sayımına göre ise Tunceli nüfusu 94.639 kişidir. 13.000'e yakın bir sayı var değil mi? Tanıdık geldi mi? Hani meydanlarda politikacılarımızın gösterdiği sayılar bunlar. Peki buradaki 13.000 kişilik nüfus kaybı ne anlama geliyor? Durun ben söyleyeyim. Demek ki 13.000 kişi öldürülmüş mü acaba? Ne kadar da meraklıyız milleti öldürmeye ve mağdur edebiyatı yapmaya. Resmen pusuya yatmış bekliyoruz ya. Arkadaşlar aynı raporlara göre 11.683 kişinin batıya sevk edildiği yazıyor. Çünkü dersimde çıkan isyanın sebepleri zaten feodalitenin kırılmak istenmesi. Doğudaki halkın batıya göç etmesini istiyoruz. Amaç bu. Doğuda her köyde bir ağa var, her yerde bir şeyh var. Herkes 10 çocuk yapıyor ve nüfusun büyük kısmı doğuda. Evlenmek istediğiniz kadınla bile eğer lider izin vermiyorsa evlenemiyorsunuz. Kemal Sunal filmlerinde faşo ağayı hepiniz hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. İşte bu faşo ağa muhabbetleri boşuna çekilmedi. O vallaha sataram köyü ha olayları gerçek yani. Köy ve köylü ağanın malı çünkü. Anlayış bu. Vallaha sataram köyü ha. Ağalık sistemi insanları kulaştıran bir sistemdi çünkü ağlar toprak sahibiydi. Resmi olarak değil ama bölge onların. 5 tane 10 tane köyleri var. Bu köylerdeki bütün hayvanlar, bütün evler, her şey bu ağlara ait. Hatta ağdan izin almadan evlenemiyorsunuz bile. O kadar büyük bir feodalite anlayışından bahsediyorum. Bunun kırılması gerekiyordu çünkü doğu bölgesi tamamen aşiretlerin kontrolü altındaydı. Devletin pek de bir gücü yoktu. Osmanlı zamanında da bu böyleydi ama Osmanlı bununla ilgilenmiyordu. Atatürk ilgileniyordu çünkü Atatürk'e göre Türkiye'nin doğusu da batısı da eşit olmalıydı. Niye doğu gelişemesin ki? Niye orada okullar açmayalım? Niye orada yatırım yapmayalım? Niye oradaki halkta okur yazar olmasın? Niye oradan da profesörler çıkmasın? Niye oradan da yurt dışına okuyacak insan yollamayalım? Orası da Türkiye, burası da Türkiye. İzmir ne kadar geliştiyse, İstanbul ne kadar geliştiyse, Şırnak, Hakkari, Tunceli hepsi böyle olmalı. Atatürk bunu istiyordu ve bir GAP projesi kapsamında doğuya yatırım yapılması gerekiyordu. Birçok kamyon gitti, köprüler yapılacak, hastaneler, okullar, su sporları birçok şey. İşte siz bunu yaptığınız zaman feodaliteyle ile bir mücadele veriyorsunuz. Çünkü o adamların bir sistemi var. Resmi olarak olmasa da o adamın bir toprağı var. Oradaki insanlar onun köylüsü, onun malı, halkı. Adamın her tarafta tarlası var, bunu sürecek insanlara ihtiyacı var. Adam orada kendi imparatorluğunu kurmuş. Küçük bir bölgede kendi sistemini yaratmış. Ama siz bu insanlara özgürlük veriyorsunuz. Adamın kendi kölesi, işçisi, marabası İstanbul'a, İzmit'e gidiyor. Göç etmek istiyor. Elindeki mallar gidiyor. Dolayısıyla buna karşı gelmeleri gerekiyor. Nasıl olur da benim malımı benden alırlar. Bir tek toprak değil insan olarak da mallarımı alıyorlar. Ve bu batıyor. Çünkü siz bir köylüye 20 yıl boyunca iş yaptırdığınız halde o adama ev vermiyorsunuz. O sürekli sizin malınız olarak kalıyor. Ama artık öyle bir şey yok. Adam toprak sahibi olacak, adam ev sahibi olacak, adam bildiğin kendi kendinin ası olacak. Bana gerek kalmayacak. Bu durumda ağalık sistemi, şeyhlik sistemi kalkınca benim de bütün zenginliğim gidecek. Bugüne kadar altın içinde yüzüyordum. Milletin üzerinden geçiniyordum. Hatta kendi ordum vardı. Silahlı eşkiyalarım vardı. Artık yok. Atatürk'ün derdi aman ağalık devam etsin de aman milletle iyi geçinelim de değildi. Aman ülkeyi yükseltelim de. Derdimiz buydu. Yani amaç beraber yaşayıp da keyfimize bakmak değil. Aman doğudakileri sömürsünler ya bana ne demek değil. Doğudakileri de yükseltelimdi. Çünkü ülkenin yarısını kullanamıyoruz. Her taraf aşiret olmuş, kan davası muhabbetine millet birbirini öldürüyor, karışamıyoruz. Asker yollayamıyoruz, polis gönderemiyoruz. Sözümüz geçmiyor. Vergi vermiyorlar, vergi isteyince karşılık veriyorlar. A vergiyi kendisi için topluyor yani haraç kesiyor. Birçok problem var. Ve biz bunları kırarak her taraftan tarım, hayvancılık sektöründe gelişerek Kazanacağımız malları da yurt dışına satarak yükselmek istiyoruz. Ülkenin her yerinde eğitim olacak ve birinci dünya savaşından, milli mücadeleden çıktığımız bütün zararları karşılayacağız. Çünkü subaylarımızın yarısından çoğu şehit olmuş, okuma yazma bilenler, meslek erbapları, hepsi ölmüş. Ülkede okur yazar oranı yok. Ülkede meslek erbabı yok. İhtiyacımız var. Ne kadar çok nitelikli insan yetişirse, Ülke o kadar çabuk büyüyecek. Ve üstümüze kalan da tonla borç var. Hala Osmanlı'dan kalan borçları ödüyoruz. Dolayısıyla bu borçları ne kadar hızlı ödersek O kadar hızlı bir şekilde Bağımsızlığımızı da kazanacağız. Ama bağımsızlık demek Doğu'nun işine gelmiyor. Çünkü Doğu bölgesinde dediğim üzere feodalite hala hakim. Biz padişahlığı kaldırdık eyvallah ama Doğu'da hala ağalar padişah gibi takılıyor. Tapusu olmadığı halde 10 bin dönüm toprağım var diyor. Kimseyi sokmam diyor. Cumhuriyet ne yapmak istedi? Bütün köylüyü toprak sahibi yapalım. Bütün köylüyü hayvan sahibi yapalım. Bütün köylü kendi kendisinin efendisi olsun. Çünkü köylü milletin efendisidir. Ağlar veya şeyhler değil. Bunu kırabilmek için devlet bir takım vaatlerde bulundu. Çünkü düşünsenize yani devlete şikayete gidemiyorsunuz. Ağanın ne yapacağı belli değil. Bütün adalet, bütün devlet oradaki şeyh, oradaki lider. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet gelmiş, Osmanlı gelmiş pek de fark etmiyor. Zaten sistem aynı devam ediyor, sizi etkilemiyor. Ama Cumhuriyet diyor ki bunu kırabiliriz. Gelin toprak verelim, hayvan verelim, çalışın, para kazanın, kendi eviniz olsun, kendi malınız olsun. Bize vergi verin, siz de para kazanın, biz de kazanalım. Ve bazıları tamam diyor. Madem burada yapamıyorum kaçarım. Büyük şehre giderim şehirde çalışırım. Ama bunu yapınca A'nın malı yine elinden kaymış oluyor. Yani devlet bir bakıma adam çalmış oluyor. Bu durumda devlete isyan çıkartmak gerekiyor. Ki Dersim olaylarının sebepleri videosunda yani GAP projesinde bunu anlatmıştım zaten. Doğudaki vatandaş da İstanbul'daki gibi kendi çalışıp kendi kazanacaktı. Ağaya ihtiyacı kalmayacaktı A'dan korkmayacaktı. Ağanın verdiği 2 kilo buğdaya değil hükümetten aldığı paraya bakacaktı ve ev bark sahibi olacaktı. Cumhuriyetin amacı buydu. Doğuda batıda birçok boş bölge var ve buralar işlenmiyor harap oluyor. Doğudaki köylü gelsin para yardımı yapalım bedava toprak verelim hayvan verelim çalışıp bunları geri ödesin. Hem o zengin olsun hem de ülke büyüsün. Ne batıya gelmek isteyene izin verdiler köylüye köyünü terk etme hakkı tanıdılar. Ne de Türk askerlerinin karakollarda kalmasına müsaade ettiler. Birçok karakolu basıp askerlerimizi şehit ettiler ve biz kendi ülkemizi kuracağız dediler. Dersim olayları özetlemek gerekiyorsa işte budur. Halkın gözü açılmasın isteyen şeyhler, ağalar, aşiret liderleri devlete karşı gelmişlerdir. Ve devlet yatırım yapalım derken maalesef operasyon yapmak zorunda kalmıştır. Çünkü bunun sebebi orada bir kontrol Elde edememiş olmamız. Ne askeri dinliyorlar. Ne devleti dinliyorlar. Ne de ellerindekini bırakmak istiyorlar. Hukuki olarak hiçbir hakları olmayan bu mallar üstünde. Bu insanlar üstünde. Bu topraklar üstünde. Hala hakimiyet iddia ediyorlar. E ne yapacağız? Bir devlet olarak ne yapmak gerekiyor? Siz olsanız ne yapardınız? Devlet. Kusura bakmayın ama çok güzel bir örnek vardır. Galiba Celal Şengör söylüyordu. Bir söyleyeyim. Biz... Normalde kesilmek istemeyiz değil mi? Yani bir yerimize bıçak girsin, bir yerimiz kanılsın bunu istemiyoruz. Çünkü konforlu yaşamayı seviyoruz. Ama yeri geliyor hasta olduğumuzda doktora gidiyoruz ve ameliyat oluyoruz. Doktor neşteri alıyor ve bizi kesiyor. Normalde kesilmek pek hoşumuza gitmiyor ama doktor kestiğinde bir problem yok. Aynı bunun gibi çünkü doktor iyi bir niyetle kesiyor. Mecbur olduğu için kesiyor. Kesmezse öleceğiz. Devlet de yeri geldiğinde tümörlü bölgeyi kesip atmak zorunda. Eğer bunu yapmazsan Türkiye Cumhuriyeti olarak ayakta kalma şansın yok. Kusura bakmayın ama gerçek budur. Acı ama gerçek. Kesme durumunda da bazı abartılar var. Mesela 1000 kişi ölmüşse 100.000 kişi öldü diyorlar. Veya 10.000 kişi daha çıktıysa Hayır 10 kişi çıktı ama devlet o 10 kişiyi bahane ederek 10.000 kişiyi öldürdü diyorlar. Yani burada Devletin, hükümetin bir bahaneyle masumları, bebekleri katlettiğini ve bunun üstünü örttüğünü bir yalan uydurduğunu iddia ediyorlar. Peki gerçekten böyle mi? Bir de ona bakalım. Az önce nüfus sayımlarını görmüştük. Bu sayımlara baktığımızda eksilen toplam nüfusun 13.084 kişi olduğunu biliyoruz. Resmi raporlara göre bu 13.000 kişinin 11.683 tanesinin batıya sevk edildiği yazıyor. Bu durumda iki nüfus sayımı arasında çıkan toplam nüfus farkı yani resmi olarak bakın yüz bir şekilde şu kadar kişi öldürüldü diyebileceğimiz kişilerin toplam sayısı 1.401 kişi. Tunceli'de toplam 91 aşiret var ve 1937 isyanına 6, 1938 isyanına ise 10-15 civarında aşiret katılıyor. Yani kabaca isyana katılan aşiretler taş çatlasa 15.000 kişiyi idare edebilir. Ki bu durumda da Türk ordusu önüne gelen herkesi ana avrat demeden katletseydi bile maksimum 15 bin kişiyi öldürebilirdi. E hepsini öldürmediğimiz belli. Sürgün edilen var veya olayla alakasız olarak batıya gönderilen var. Kendi isteğiyle değil zorla dağa çıktığı için serbest bırakılan var. Bu durumda bizim alternatif tarihçi hayal gücü son derece gelişmiş olan yazarlarımız ne yapıyorlar? Şöyle bir şey diyorlar. Devlet sayım yaparken nüfusu kasıtlı olarak kalabalık gösterdi. 20.000 kişi ölmüşse Dersim'e 15.000 kişi sevk ettiler ve nüfus farkını 5.000 kişi gibi gösterdiler. Çok mu uçuk geliyor? Gelmesin çünkü Veli Saltık bunlardan biri. Devlet katlettiği insanların sayısını az göstermiştir dedi. Hasan Saltık ise Dersim harekatında 13.000 kişinin öldürüldüğünü 11.818 kişinin ise sürgün edildiğini yazmıştı. Bunun da dördüncü umun müfettişlik raporunda yazdığını iddia etmişti. Ama öyle bir rapor yok maalesef. Ne kendisi gösterdi, ne de biri böyle bir şey denk geldi. Zaten bu teori birçok kişi tarafından yalanlandı. Hatta Doğu Perinçek bile bunlardan biriydi. 30. gündeki mantıkla çıkar göster dedi. Göreceksin. Yani. Abdülhamit'i savundun, savunmadın. Menderesleri savundun, savunmadın. Çıkar göster. Doğu. Ben göstereceğim. Doğu daha, bak, yapacaksın Görüldüğü üzere 13.000 kişilik ölü var raporları gerçekle uyuşmuyor. 13.000 kişilik nüfus eksikliğini net olarak 13.000 kişi öldü diye yorumlamak da zaten ayrı bir komedi ya neyse. Serap Yeşiltun'a Devletin Dersim Arşivi adlı kitabında buna zaten bayağı ayrıntılı bir cevap vermiş. Ben de oradan bir alıntı yapacağım. Alıntı biraz uzun o yüzden seslendirmeyeceğim ama şu anda ekranda var dileyenler okuyabilir. 13.000 civarında ölü ve 11.000 civarında sürgün olduğu söyleniyor. Fakat böyle bir şey varsa nüfus kaybının da 24-25.000 civarında olması gerekiyordu. Fakat öyle olmadığını görüyoruz. Kaldı ki 13.000 kişi net olarak öldü diyen resmi bir belge de yok zaten. Uydurulan belgeler var. Zira belge uydurma konusunda çok uzmanız biliyorsunuz. Murat Bardakçı'nın deyimiyle fesli tarih zamparaları çıkıp bir takım belgelerle İddialarda bulunuyorlar ama bu belgeler bile maalesef çok amatörce. Çünkü sahteler ve sahte oldukları her yönünden belli. Nasıl bir örnek vermek gerekir? Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki 1881'de doğan biriyle alakalı bir doğum belgesi gösterilecek. Ama normalde o yılda doğum belgelerinde kullanılmayan bir mühür kullanıyorlar. Gerçekçi görünsün diye. Halbuki bu gerçekçi görünsün diye yapılan şey sahte olduğunu kanıtlamış oluyor. Yani bu kadar bariz amatörlükler var. Bu kadar bariz olduğu için de işte ifşa etmesi de kolay ama maalesef halkımızın aklında böyle kalmıyor. Halkın kafasında kalan şu. Ya bir belge vardı şu konuyu şöyle kanıtlıyordun. Hmm. Halbuki belge çürütüldü mü çürütülmedi mi kimsenin haberi yok. Çünkü biz bir şeyi duyduktan sonra duyduğumuzda kalıyoruz. Daha fazla araştırayım bir doğrusunu öğreneyim demiyoruz. Bugün bütün resmi raporlara baktığımızda maksimum 3 bin kişi öldürülmüş olabilir. Daha fazlası mümkün değil. Yani 20 binmiş 100 binmiş mümkün değil. Ki akıl var mantık var zaten niye mümkün olmadığı raporlardan belli. 107 bin kişi yaşıyor bu şehirde. 107 bin kişiden 100 bin kişi ölürse bunu saklama şansınız var mı ya? Mümkün mü yani? Amerika, İngiltere, Rusya birçok ülke bizi izliyor. Yaptığımız bütün hareketleri sürekli paylaşıyorlar. Herkesin gözü üzerimizde. Bir hata yapalım da paylaşsınlar diye bekliyorlar zaten. Gerçekten böyle bir hata yapsak, gerçekten böyle bir katliam yapsak, 107 bin kişiden 100 bin kişiyi öldürsek ve 5 bin kişiyi de başka yere göndersek kalacak 2 bin kişi. Bunu gizleme şansımız var mı? Hatta biz 100 bin kişi öldürmüş olsak, Batı buna 200 bin diyecek, Orta Doğu buna 300 bin diyecek. Bizi İyice nokta noktanın nokta noktasına sokacaklar. Çünkü buna bahane arıyorlar zaten. Bir düşünün kafanızda bir canlandırın. Bütün imparatorluğu sömürü üzerine kurulmuş olduğu halde İngiltere bize ahlak dersi verecekti. Yapmayın böyle şeyler diyecekti. Çok ayıp diyecekti. Amerika hangi katliamları yaptığı bilindiği halde bize katliamcılar diyecekti. Poliana gibi davranacaktı. Masumlar ölüyor yazık falan diyeceklerdi. Böyle manşet atacaklardı. Zaten bunu yapmaya bahane arıyorlar. Ve bizi tekrardan söyleyeyim sürekli izliyor bu adamlar. Böyle bir fırsatı hayatta kaçırmayacak olan Batı ülkeleri maalesef bu fırsatı kaçırmışlar. Hiçbir gazetede hiçbir haberde dersinde katliam yapılıyor Türkler kendi halkını katlediyor falan dememişler. Çünkü cevap basit öyle bir şey olmadı. Bunu biz uyduruyoruz. 2000 kişi ölüyorsa 200.000 kişi diyoruz. Çünkü kendimizi sevmiyoruz. Aslında olaylar çok basit ya. Yatırım yapmak istiyorsun. Bu birilerine batıyor. Bazı tarikatlar, bazı köy ağları, bazı aşiret liderleri buna karşı geliyor. Ama sesleri çıkmayınca işi iyice abartıyorlar. Vergi toplamaya gelen, yatırım yapmaya gelen askeri memuru şehit ediyorlar ve bir isyan çıkıyor. Devlet de bu isyanı bastırıyor. 2 bin kişi, 3 bin kişi maalesef öldürülüyor. Ve bu zamanla 30 bin kişi, 100 bin kişi oluyor. Kattıkça katıyoruz. Çocukken babasından bazı şeyler dinleyen birisi büyüyünce anlatıyor. Zamanında şunu şunu yapmışlar kesmişler veya hiç görmediği şeyleri görmüş gibi anlatıyor. Kanalda sahte anı sendromu ve mandela etkisi diye bir video paylaşmıştım. O videoya bir bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü biz insan türü olarak kalabalık ne yaparsa onu yapmaya ve kalabalık ne söylüyorsa ona inanmaya meyilli varlıklarız. 100 kişi çıkıp bir yalan söylerse... 101. olmaya dünden razıyız. Çünkü insan olarak böyle varlıklarız, beynimiz böyle çalışıyor. Her şeyi abartıyoruz ve bazen abarttığımız şeylere kendimiz bile inanıyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela birinin kapıyı çalıyoruz, bir dakika sonra açıyor. Nerede kaldın, iki saat oldu diyoruz. Ya da biriyle kavga ediyoruz, bir tane yumruk atıyoruz, sonra ayırıyorlar. Ama arkadaşlara anlattığımızda 10 tane yumruk attım, kafayı gömdüm, yerde tekmeledim neler neler söylüyoruz. Daha sonra bunları gerçekten de yapmışız gibi hatırlıyoruz. Çünkü kafa böyle çalışıyor. Hele bir de iş mağdur edebiyatı yapmaya geldiğinde asker seni itmiştir ama olur mu öyle söyleyince bir kıymeti yok diye bana dipçikle vurdu demeye kadar neler uyduruyoruz. Bugün birçok örneği vardır. Askerin üstüne yürüyüp, taş fırlatıp, molotof fırlatıp asker havaya uyarı ateşi açtığında Asker bize solduruyor diye kaçan insanlar var. İnternette görüntüleri var ki ben de bunlara şahit oldum. Yani sırf şu örneklere bakmak bile yeterli. Bunlar kara propagandalar kusura bakmayın. Bugün teröristler ne yaparlar? Bir çocuk alırlar, çocuğun üstüne bir yelek bağlarlar, her tarafı dinamittir, bombadır ve çocuğu askerin üzerine gönderirler. Şimdi asker o çocuğu vurmazsa uzaktan kumandalı bombayla Patlatacaklar ve onlarca kişi şehit olacak. Vurmak zorunda. Ne yapacak ama çocuğu vurduktan sonra da Batı ve onlar asker çocuk katilidir diyecekler. Baksana Türk askeri çocuğa sıktı diyecekler. Ama kimse sormayacak. Ya bu çocuğun üzerine bombayı kim bağladı? O çocuğu oraya kim gönderdi? O çocuğu kimler o kafayla yetiştirdi? Bunu sormuyoruz. Sonuca bakıyoruz. Asker katildir. Bitti. Halbuki bu nefsi müdafaadır ama önemli değil. Savaştan çıkmış, nüfusun yarısı şehit olmuş, kalkınmaya çalışan, her tarafta eşitlik getirmeye çalışan bir ülke olarak insanlara iş sunduğumuzda, medeniyet sunmaya çalıştığımızda buna karşı gelen, kendi köylüsünü öldüren, kendi köylüsünü tehdit eden, karakol basanlar kimdi bunları sormuyoruz. Madem masumlar öldürüldü, o masumları orada zorla tutan kimdi bunu sormuyoruz. Niye böyleyiz bilmiyorum. Anca ne yapıyoruz? Kitap okumadan, kafayı çalıştırmadan, kim ne söylüyorsa ona inanıp üstüne de bir iki tane şey katıp kulaktan kulağa muhabbetinde olduğu gibi her şeyi abartıp düşmanlık yaratıyoruz. Elimize silahları alıp karakol bastığımızda problem yok ama karşılık geldiğinde asker bize saldırıyor, foşik dövlet bizi öldürüyor bunu söylüyoruz. Bakın burada şiva yapıyorum diye zorunuza gitmesin. Burada ben Doğu halkıyla veya Kürtlerle alay etmiyorum. Öyle bir niyetim yok. Ben Doğu'da askerlik yaptım. Şırnak'ta askerlik yaptım. Karakoldaki herkes de Kürttü. En iyi arkadaşım da bir Kürttü. Gerçekten vatanı seven, çalışan kaç tane insan var. Ben bunları biliyorum, görüyorum. Ben Mardin'i de gördüm. Diyarbakır'ı da gördüm. Şırnağı da gördüm. Problem değil. Ama sabah başına okşadığınız, çikolata verdiğiniz, ne güzel çocukmuş dediğiniz o çocukların akşam daha 2 saat sonra ellerine taş alıp şerefsiz asker faşik TC diye bağırdığını ve size saldırdığını, küfür ettiğini gördüğünüz zaman e Kusura bakmayın ama ne oluyor burada diye bir soruyorsunuz. Hadi onlar çocuk, onlara kızamazsınız pek bir şey bilmiyorlar. Ama onları bu şekilde yetiştiren, asker ve devlet düşmanı olarak eline taş verenler kim? Bunları bir sormak lazım. Sabah sizle oynayan, Çikolatasını yiyen çocuk akşam niye size saldırıyor? 10 yıl sonra büyüyünce niye daha gidiyor? Bunu bir sormak lazım. Bunun sebebi devlet değil arkadaşlar, bunun sebebi propaganda. Bunun sebebi yüzyıldır hikaye üstüne hikayeyle insanların devlet düşmanı olarak yetiştirilmesi. Bunun sebebi hala o aşiretlerin, o ağların, o İngilizlerle anlaşanların hala bunlara devam ediyor olması. Bakın bütün doğu böyle demiyorum çünkü öyle olmadığını biliyorum, gittim gördüm ama böyle olanları var. Böyle olmayanlarıyla bir problem yok. Adam vatanını seviyor, askerliğini de yapıyor, ülkeye bir katkısı da oluyor. Antalya'ya gidin bakın birçok otelin sahibi Kürttür. Yani Kürtler öyle yükselmelerine izin verilmeyen ayrımcılık yapılan insanlar değillerdir. Ayrımcılık yapılan insanlar daha çıkanlar. Bugün ben Kürdistan kuracağım, bize katliam yapıldı. Vah faşikler bize neler yapıyorlar diyenler. Hiçbir kitap okumadan, belge okumadan kim ne söylüyorsa ona inananlar. Bunlar ne kadar objektif. Ne kadar iyi niyetli ben bundan şüphe ederim. Siz de etmelisiniz bence. Bu tipler çıkıp Dersim'de zehirli gaz kullanıldı diyerek bizi iyice nazi gibi göstermeye çalışıyorlar. Sonuçta iftiranın beni bir para. Tarihi gerçekle belgeli uyuşmasına gerek yok. Salla sallayabildiğin kadar. Oldu olacak Fatih için de 1453'te Bizans'a atom bombası fırlatmıştır insanlık düşmanıdır diyelim. Bunu da ildaki birileri yer yani. Bakın bu tip iftiralar atan, çarpıtan, kafasına göre hikaye uyduranlar Türk de olsa, Kürt de olsa yanlış yapıyorlar. Ki en çok bilinen yanlışlardan biri de şu hikaye. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Dersim olayları nasıl başladı? Bizim bir askerimiz Dersimli bir kızı çok beğenmiş, güzel görmüş ve ona sahip olmak istemiş. Kız izin vermeyince de onu bağlayıp zorla tecavüz etmiş. Bundan sonra bütün bölük, Yüzlerce kişi kıza sırayla tecavüz etmişler sonra öldürüp atmışlar. Bu kızın ailesi, annesi, babası vesaire bunu öğrenince o askeri öldürmüş, asker köylüyü, köylü askeri öldüre öldüre iş kan davasıyla iyice büyüyünce en sonunda devlet Dersim'e bir operasyon yapmak ve o aşireti bitirmek zorunda kalmış. Ama o aşirete saldırınca diğer aşiretler de birleşmişler ve bildiğiniz bir meydan savaşı yaşanmış. Alın size Dersim. Ki bunun gibi hikayeler ve daha fazlası Necip Fazıl'ın son devrin din Mazlumları kitabında yazıyor. Neler neler yazıyor. Sözde iki tane çocuk şehir dışından gelmişler. Aileyi ziyaret etmek istemişler. Fakat askerler çocukları öldürüp süngüleyip öyle göndermişler. Git şimdi babanın yanına diyerek ceset yollamışlar. Veya askerler bir köyü yakmışlar keyfine. Sonra bu köyden kaçmaya çalışan bir çocuğu da ateşin içine atmışlar. Ve çocuk canlı canlı yanarken sigara yakıp izlemişler. Bunun haricinde bütün bir köyü kurşuna dizip sonra buğday saplarının üzerinde keyfine yakmışlar ve bunu izlemişler. Mangal falan yapmışlar yani böyle anlatıyorlar. Bu tip hikayeler anlatan, bizi nazi gibi gösteren bir adam tabii ki oturup da tecavüzmüş, mecavüzmüş bunun gibi şeyler de söyler. Ve bu hikayeleri yutanlar bundan fazlasıyla bile yetinmemeye başlarlar. Çünkü bir alışkanlıktır. insan hep daha fazlasını ister. Bunun gibi şeyleri eğer birisine kabul ettirebilirseniz, bak devlet katliam yaptı dersinde şu oldu derseniz devamı gelir. Devlet şapka yüzünden din adamlarını astırdı. Devlet harf devrimiyle bizi tarihten kopardı. Devlet şunu şunu yaptı da bak bize ne biçim şeyler yaşattı diyerek insanları Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı yaparlar ve bin tane teoriden, bin tane uydurma hikayeden sonra artık. Kimseye eğriyi doğruyu anlatamazsınız. Kimse belgeye, kitaplara bakmaz. Niye? Olay aslında şöyle. Madem ki devlet bizi bir kere kandırdı. Bak dersimde falan 50 bin kişiyi öldürüp de 5 bin gösterdi. Madem ki devlet 100 bin kişiyi öldürdü. Ama sonra 80 bin kişi gönderip de 20 bin kişi ölmüş gibi gösterdi. Hep rivayet bunlar. Ama madem ki devlet bunları yaptı. Devlet bizi bir kere kandırdıysa hep kandırıyor olabilir. Yani devlet ne yazdıysa ne anlattıysa. Tarihçiler ne söylüyorsa hepsi uydurma. Gerçeği benim köydeki amca söyler. Dedem anlatır o ne söylüyorsa o doğrudur. Ya da asıl gerçeği bizim cemaatteki bir alim var bir hoca o çok iyi biliyor o söyler. Ki bu yapılıyor. Bugün bir iki tane çok meşhur cemaat var. Bayağı da sayıları yüksek bunların. Ve internette evrim karşıtı video paylaşıyorlar. Illaki denk gelmişsinizdir. Bu cemaatlerde dikkatli baktığınız zaman o cemaatlerin şeyhleri vardır. Bir iki tane risale yazılmıştır. Hatta bu risaleler Kur'an'dan önce gelir onlar için. Hep onunla bir şeyleri kanıtlamaya çalışırlar. Bu adamlar cemaatlerinde hep Atatürk düşmanlığını öğütlerler. Bu cemaatlerde olup da Atatürk'e saygı duyan bir insan yoktur. Hep onu din düşmanı görürler çünkü öyle öğreniyorlar. Millet hangi kafayla eline balta alıp da Atatürk heykellerine saldırıyor sizce? Bir düşünmek lazım çünkü bunların temelleri dersinden de önceye gidiyor. Şey Said isyanı falan var, birçok olay var. Belki videolarını yaparız bilmiyorum. Ama bu Atatürk düşmanlığı ve Dersim gibi hikayelerin uydurulması boşu boşuna değil. Bütün raporları, belgeleri, mektupları ortaya çıkmış. İngiliz ajanı olduğu her halinden belli olan bir adamı getirip şapka mağduru yapıyorlar. Ya da Uşi'de verilen 12 adaları Lozan'da verildi diye lanse ediyorlar. Halbuki arada 10 yıl var. Ama önemli değil. Millet nasıl olsa bunları yiyecek. Millet merak etmeyecek. Bir Lozan'ı okuyayım demeyecek. Millet... Bu asılan hoca kimmiş diye merak edip onun kitaplarını okumayacak. Ne yapacak cemaatte, kahvehanede veya meydanlarda politikacılar, şeyhler, bazı tipler ne söylüyorsa ona inanacak ve bunun propagandasını yapacak. Neyse bir de Nuri Dersimi'ye bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Dersin'de katliam yaptı iddialarının temel kaynağı aslında Nuri Dersimi'dir. Kendisi bir Kürtçüdür ve Kürt teali cemiyetine üyedir. Koçgiri, Ağrı ve Dersim isyanlarının elebaşlarındandır. Biz Kuvvayi Milliye olarak kurtuluş mücadelesi veriyorken, kongreler toplayıp halkı uyandırmaya çalışıyorken İngiltere, Osmanlı'da çeşitli cemiyetler örgütleme peşindeydi. Padişahın desteğiyle İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğinden yönetilen iki tane cemiyet kuruldu. Teyali İslam ve Teyali Kürt. Teyali İslam cemiyetini zaten diğer videolarda uzun uza diye anlatmıştım. Bunların İslamiyetle alakası olmadığını söylemiştim. Bunlar kuvvacıları din düşmanı gören paralı askerlerdi. Zaten başlarında da rahip frudan emir alan iskilipli atıf gibi insanlar vardı. Yani rahiplerin yönettiği bir İslam ordusundan bahsediyoruz. Söylemesi bile komik. Teyali İslam Cemiyeti kuvvacılığın din düşmanlığı olduğunu söyledi. Kuvvacılarla son nefeslerine kadar mücadele edeceklerini açıkladılar. Ve Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkaran Şeyhülislam'la Ortak hareket ettiler. Teyali Kürt cemiyeti ise doğuda ayrı bir ülke kurma peşindeydi. Kazım Karabekir gibi başarılı paşaların örgütleme gücünden korkulduğu için İngilizler aman doğudan kuvvaya bir destek gelmesin. Aman bu adamlar da isyana katılmasınlar işimiz zorlaşmasın dediler. Çünkü ülkede azımsanmayacak bir Kürt nüfusu vardı. Neler yaşandı nasıl vaatler verildi şunlar söylendi. Ya sevgili Kürt halkı siz niye kuvvaya katılıyorsunuz ki? Bu kuvvacılar sözde işgali engellemeye çalışıyorlar. Ama biz işgal etmiyoruz. Biz savaştık, kazandık artık buralar bizim. Ama böyle isyanlar falan çıkarsa eğer sıkı yönetim ilan etmek ve tepenize çökmek zorunda kalırız. Kaldı ki hadi bu adamlar başarılı oldu diyelim. Bu adamlar da başarılı olurlarsa zaten bunlar din düşmanıdır, halk düşmanıdır. Bunlar kendi ülkelerini kurarlar. Ve yine savaşmak zorunda kalırız. En iyisi ne yapalım? Siz kuvvaya katılmayın. Doğu bölgesi bakın kaç bin yıllık köklü bir bölge. Siz aşiret olarak zaten toplanmışsınız. Biz size bir ülke kuralım. Kürdistan'ı verelim. Zaten bunu istiyorsunuz. Kaç yüzyıldır Osmanlı'da bin kere isyan ettiniz. Özerk olmak istiyoruz diye sürekli baş kaldırdınız. Biz size bunu vereceğiz. Kuvvaya katılmayın. Kuvvayı engelleyin. Ödül olarak Kürdistan'ı alın. Ama olur da Kuvva'ya katılırsanız, Kuvva başarılı olursa kazansanız da kaybetseniz de bir daha Kürdistan'ı veremeyiz. Yani tercihinizi yapın. E, tercihi yapanlar belli oldu. Kuvva büyüdü, Kuvvacılar kazandı. Bu tip İngiliz muhipleri, Teali İslam, Teali Kürt cemiyetleri her ne kadar bir kara propaganda yapmış olsalar da başarılı olamadılar. Ama tabii ki de yılmadılar. Ne yapacak bu insanlar? Cumhuriyet kurulduğunda Yine bunların uzantıları, devamları konuşmaya devam edecek. Her şeyi eleştirecekler. En ufak bir şeyde bile yalan söyleyip algı yaratacaklar. Ve tekrar isyan çıkartmaya çalışacaklar. Ki şey Said isyanı bunlardan biridir. Ve devamı olacak. Daha sonra ağrı isyanı var. Neler neler var. Sadece koçgiri falan değil yani. Biz bir tek Dersimi gündeme getiriyoruz ama o Dersimin bir de kökenleri var. Seyit Rıza gibi, Nuri Dersimi gibi insanlar bu arta alan cemiyetçileri topladı. Ve tekrardan dağa çıktılar. Arkamızda İngiltere var, silah yardımı da geliyor. O Biz zaten burada bir 10 tane aşire toplasak her şeyi yaparız dediler. Ülkeyi bölmeye çalıştılar ama başaramadılar. Bugün de devam ediyor bu. Hala dağa çıkanlar var. Ayrı bir ülke kurmak isteyenler var biliyorsunuz. Ama yine başarılı olamayacaklar çünkü böldürmezler. Biliyorum video biraz sert oluyor ama... Konu sert yapacak bir şey yok ne kadar taraflıymışsın ben seni hiç böyle bilmiyordum aboneliğimi geri çekiyorum diyenler varsa onlara da bay bay diyorum yapacak bir şey yok çünkü çok fazla yalan var ki bu yalanlardan biri de şudur ya Dersim'in nüfusu Alevi değil mi çoğunluğu Alevi demek ki Aleviler isyan etti o zaman Aleviler de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı çünkü Atatürk Alevileri katletti bunu söyleyerek bir de Alevileri Atatürk düşmanı yapmaya çalışıyorlar tamam Dersim'deki nüfus Alevi'dir fakat Dersim'deki isyanları bu Aleviler çıkartmamıştır ki 90 tane aşiret var. 3-4 tanesi isyan çıkarıyor ve başka şehirlerden destek geliyor. Yani aslında Dersim'i bir savaş sahası gibi kullanıyorlar. Dersim'de dağa çıkan herkes Dersimli değil. Olsa bile fark etmez bunlar 100 sene önce yaşanmış. Bugün bakın Tunceli'de kitap okuma oranı mükemmeldir. Ülkemizde en çok kitap okunan yerlerden biri Tunceli. Ve CHP'ye de kaç kere oy vermişlerdir. Birçok Alevi bugün Atatürkçüdür hatta belki %90'ı Atatürkçü olabilir. Bugün birçok cemevinde bir Ali vardır bir de Atatürk vardır. İkisinin de fotoğrafını asarlar. Aleviler oturup da biz Alevistan kuracağız falan demezler yani öyle bir kafa yok. Bu tip çok fazla iddia ve çok fazla çarpıtma var arkadaşlar hangisine gireyim ben de bilmiyorum. Yani hepsini konuşsak video 10 saat sürecek. Kimisi kafadan belge uyduruyor, kimisi matematik hatası yapıyor. Mesela İbrahim Sabri Çağlayangil şunu söylüyor. Ben şahit oldum, şunu gördüm. Dersimde bak karşımda insanlar asıldı, kesildi, kaç kişi idam edildi, ne vahşetler yaşandı. Çok acı manzaralar oldu diyor. Ve bunu gözüyle görmüş gibi anlatıyor. Ben de oradaydım, şu komutanla konuştum. Hatta şu gün şu yapıldı diyor. Fakat bakıyorsunuz Sabri Çağlayangil Dersim'e hiç gitmemiş. Dersim olaylarında bu adam sürekli Ankara'da. Kardeşim sen Ankara'da oturup da nasıl Dersim'de olanları gördün, nasıl hatırat yazdın, nasıl o gün oradaki bir askerle konuşup bir idamı izledin. Herhalde astral seyahat yapıyor da öyle görüyor. Bilmiyorum nasıl yaptığını yani. Bu kafayla tarih yapılıyorsa eğer ben de yapayım. Geçen gün Malazgirt Meydan Savaşı'ndayız arkadaşlar ama bir savaşıyoruz var ya öyle bir kılıç sallıyorum ki anlatma şansım yok. Bir darbeyle 50 kelle almışım. Ondan sonra da beni tabi padişah yapmak istiyorlar. Kabul etmiyorum. <gülüyor> Bakın başlarda raporlarla sayılarla nüfus sayımlarıyla ilerliyorduk. Birçok tarihçiden şu kadar kişi öldürüldü bu kadar kişiye şu yapıldı fikriyle ilerledik. Onlara cevapları verdik. Şimdi artık teorilere kaldık. Yani şu kişi şunu yaptı da bu kişi bunu yaptı da çünkü yok. Gerçekten bir belge yok ve gerçekten mantıklı bir açıklama yok. Sürekli spekülasyon var, her kafadan bir ses çıkıyor ve Seyit Rıza gibi, Dersimi gibi insanları da oturup halk kahramanı yapmaya çalışıyorlar, çok büyük devrimcilerdi, çok iyi insanlardı ama foşik devlet onları katletti demeye getiriyorlar. Dersim isyanlarında Seyit Rıza çok önemli bir karakterdir çünkü yapmadığı şey kalmamıştır ve sonucunda da idam edilmiştir. İşte idam edildi ya. Kör ölür, badem gözlü olur mantığıyla bu adamı da evliya yapmaya başladılar. Çünkü bizde öyledir. Bir bebek katilini öldürün, 10 yıl sonra o adam kahraman olur. Bakın arkadaşlar, Cumhuriyet öyle 100 bin kişiyi asalım, keselim mantığında olan bir oluşum değil. Bir mantığı yok. Zaten kaç tane savaş gördük. Balkanlardır, Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Büyük Taarruz'dur. 5 kişi kalmışız zaten ülkede. Niye birbirimizi yiyelim ki? Eğer illa 100 bin kişiyi gözden çıkaracaksak, e bunları batı gibi işçi olarak kullanırız. Maden ocağına gönder, taş ocağına gönder, çalıştır, para verme, hapse atmak, öldürmek yerine çalıştır yani. En azından ülkeye bir katkısı olur. Akıl var, mantık var. Biz mantığıken en az zararlı orta yolu bulmaya çalıştık. Yani bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunu nasıl halledebiliriz? En az zararla bunu nasıl çözebiliriz? Çünkü zaten 1 milyon tane problem var. Bir tek borçlar değil, dış ülkelerle sürekli bir anlaşma yapılmalı. Bir yandan Türk tarih tezi, bir yandan güneş dil teorisi, bir yandan dinde Türkçeleşme, bir yandan harf inkılabı yapılmış. Birçok inkılap, birçok devrim yapılmış ve medenileşmeye çalışıyoruz. Doğuya da yatırım yapalım, batıya da yatırım yapalım, ülkenin her tarafını eşitleyelim. Herkes iş sahibi olsun, herkes ev bark sahibi olsun ama yapamıyorsunuz. Çünkü her tarafta bir tarikat var, bir şeyh var, bir aşiret lideri var, bir ağa var ve daha çıkıyorlar. Milleti isyana teşvik ediyorlar ve isyan etmek istemeyenleri de kendileri imha ediyorlar. Yani halk devletten ümidi kesmeye başlamış. Biz bir yeri bombalamadan, bir şey yapmadan, asker göndermeden bu insanlarla nasıl anlaşırız diye düşünüyoruz. Ama anlaşmanın bir yolu yok. Biz kendi ülkemizi kuracağız diyorlar çünkü. E ne yapacağız? Tamam kardeş ya biz Gaziantep'ten sonrasını verelim. Takılın kafanıza göre ne yapıyorsanız yapın mı diyeceğiz. Ülkeyi mi böleceğiz? Lozan Antlaşması'nı her şeyi yok mu sayacağız ki öyle bir şey yapsak elimizi versek kolumuzu kaptırırız daha fazlasını istemeye başlarlar yani böyle bir şey yapma şansınız da yok ki bunu da yaptık aslında yani başta bir elimizi verdik bakalım ne olacak dedik bir zeytin dalı uzattık iki ay boyunca bölgeye karışmadık siz ne istiyorsunuz diye anlaşmaya çalıştık ama bu boşluğu fırsat bildiler civar köyleri ele geçirdiler civar karakolları bastılar Askerlerimizi şehit etmeye kadar olaylar gitti ve en sonunda bir operasyonla bunları yakalamak zorunda kaldık. Yakaladık da ne oldu? Esir aldığımız birçok kişiyi serbest bıraktık. Yani öyle idam midam yapılmadı. Birçok kişi abi ben isteyerek gitmedim beni mecbur bıraktılar. Karımla kızımla beni tehdit ettiler dedi. Ateş etmedim dedi. Yemin etti. Birçok kişiyi serbest bıraktık yani. Ama daha sonra bunların da bir kısmı yine örgütlendi yine isyan çıkardı. Yani adamlar isyan çıkarıyor, dağa çıkıyorlar, askeri öldürüyorlar, yapılmadık şey yok. Ama bunları yakaladığınızda birçoğu bunu inkar ettiği için, ben mecburdum dediği için af çıkarıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Emin olduklarınızı hapse atıyorsunuz veya idam ediyorsunuz ki 7 kişi idam edilmiştir yani toplamda 7 kişi. O kadar büyük bir isyan için hiçbir şeydir bu. Ama bu serbest bıraktıklarınız sonra tekrardan isyan ediyor. Bir çocuk düşünün. Uzaktan böyle size taş fırlatıyor, tahrik ediyor, ana avrat küfrediyor. Yapmadık şey yok. Suratınızın içine kadar girmiş el kol hareketi yapıyor. Çocuğa höt dediğinizde de abi bir şey yapma vallahi pişmanım diyor. Ve tamam diyorsunuz madem öyle bırakalım. Çocuk uzaklaşıyor sonra yine aynı şeyleri yapıyor. Bunun sonu yok yani. Hadi karşınızdaki çocuk olsa eyvallah diyeceğim. Kafası basmıyor diyeceğiz. Ama karşınızdakiler çocuk değil. Karşınızdakiler elinde silah olan sakallı koca koca adamlar. Yani öyle anlatıldığı gibi Cumhuriyet, Türk askeri, keyfine göre kadınları, çocukları, yaşlıları, kundaktaki bebekleri öldürmedi. Sabiha Gökçen keyfine göre insanları bombalamadı. Öyle bir şey olmadı. Hatta ve hatta yanında kadın var diye ateş açılmayan teröristlerden bahsediliyor. Adamın yanında çocuk vardı, yaşlı vardı, kurşunun bitmesini bekledik. Bir şey yapmadık, mevziyi aldık diyen raporlar var. Buna rağmen oturup da kundaktaki bebekleri öldüren, insanları yakıp karşısında sigara içen, Nazi askeri modu yaratmaya çalışıyorlar ve kimse sormuyor şunları tekrardan hatırlatayım bakın bu insanlar eğer yanlarında bebekle kadınla öldürülmüşse gerçekten bu yaşanmışsa sen çatışmaya niye yanında kadınla gidiyorsun sen dağa çıktığında niye yanında bebekle gidiyorsun niye bu insanları kalkan gibi kullanıyorsun bunun ufacık bir çocuğa bomba bağlayıp da askerin önüne gönderen teröristen ne farkı var bir sormak lazım bunları. Hani selam verdik borçlu çıktık derler ya bir bakıma o yaşandı. Biz yatırım yapmak istedikçe bunu beğenmeyip biz istemezük biz böyle takılacağız diyenler çıktı ve gönderdiğimiz kamyonları, askerleri, memurları şehit edenler çıktı. Tıpkı bugün bazı yerlerde öğretmenlerin, doktorların terör örgütleri tarafından şehit edilmesi gibi yapacak bir şey yok. Ki hani ben diyorum ya yatırım yaptık şunu yaptık bunu ettik bu olması gereken bir şey. Bunu da hükümeti övmek için söylemiyorum. Hükümet dediğin zaten yol yapacak, hastane yapacak, okul yapacak yoksa bir anlamı olmaz. Bunları yapmıyorsan niye başlasın diye sorarlar. Ama bir ülke, bir hükümet bunları yapmaya kalktığında da bunu engellemeyeceksin. Kızlar için okul açıyoruz, kız çocuğu okula gitmez, kız çocuğu 10 yaşında evlendirilir, 10 tane de çocuk doğurtulur. Sürekli evde oturur diyorlar. Bu insanlara karşı ne yapabiliriz? Şimdi ben böyle konuşuyorum, biraz da hararetli konuşuyorum uzun süredir konuştuğum için. Siz de izliyorken sinirlenmeye başlıyorsunuzdur. Ya bu insanlara ya da bana. Bana kızmayın boşuna. Bu insanlara da kızmayın arkadaşlar. Çünkü 80 yıl öncesinden bahsediyoruz. O dönemde ben yoktum, siz yoktunuz. Direkt olarak bunlara şahit olmadık. Direkt olarak bizi bağlamıyor. 80 yıl önce yaşananlar bizim aramızı açmamalı. Çünkü bunu yapmak istiyorlar. Aramız açıldıkça aramıza girmeleri daha kolay olur. Size bu Dersim olaylarıyla alakalı... Yurt dışında hiç haber yapılmadığını söylemiştim değil mi? Yani 100.000 kişiyi öldüreceğiz ama kimsenin haberi olmayacak. Bir iki tane haber var. Harekat bitmeden 11 gün önce bizim doğuya yaptığımız yatırımlarla alakalı haberler paylaşılıyor. İngiliz askeri ateşesi Yar Bayros, 5 Eylül 1938'de 119 numaralı kapalı raporunda 3 milyon liralık yatırımlarımıza, ulaşım ağlarımıza, 9 tane köprümüze, her şeyimize değinmiş. Bileyenler bütün raporu okumak için hem ekranda verdiğim hem de açıklama kısmında belirttiğim kaynaklara bakabilir. Tunceli ıslahat projesi diye bir şey var. Şimdi biraz da şu masum, kimseye bir zararı olmayan ama devlet tarafından vahşice öldürülen 100 bin Dersimli hikayesini bırakalım ve Tunceli'den toplanan silahlara bakalım. Resmi raporlara göre 4 Ekim 37'ye kadar Tunceli'den 4076, Erzincan'dan 700 küsür ve Bingöl'den 120 küsür tüfek toplanmıştır. Yani toplamda 5000 kadar tüfek toplanmıştır. Aramalar devam ettikçe toplanan tüfek sayısı 15.000'e kadar dayanmıştır. 7 Temmuz 1939 toplantısında dahiliye vekili Faik Öztırak dersin mıntıkasından şimdiye kadar toplanan silahların adedi 14.593'tür. Bu silahların hepsi son sistemdir demiştir. Neredeyse 15.000 silah. Böyle teçhizatlanmış bir örgüte karşı devlet operasyon yapmayacaktı da ne yapacaktı? Gerek ağrı isyanları gerek diğer isyanlar, kafası kesilen Türk askerleri Kürdistan kuracağız diye bağıran insanlar. Bunlar İngiliz istihbarat raporlarında bile yazıyor ama bunları kahveden hikaye dinleyenler değil ancak araştıranlar görebiliyor. Teröristler asker kıyafeti giydiler ve asker gibi görünerek halkı öldürdüler. Millet de şöyle düşündü. Baksana hükümet, devlet bizi öldürüyor. Dolayısıyla hükümet düşmanı oluyorlar ve daha çıkıyorlar. Bunlar bir tek filmlerde, dizilerde olan şeyler değil. Bunlar gerçekte de yaşanmıştır. İsteyenler Garo, Sasuni, Husketelli bunlar kimdir bir araştırsın. Hatta ve hatta Dersim isyanlarında az önce söylemiştik. Bir sürü aşiret var ama hepsi isyana kalkışmıyor. Peki isyana kalkışanlar ne yapıyor sizce? Bu isyan etmeyenleri hain diye adlandırıyorlar. Biz burada savaşıyoruz, ölüyoruz, siz hükümetle birleşmişsiniz, kendinizi satmışsınız ve isyan etmeyen aşiretlere isyan edenler saldırıyor. Alişer gibi, Hızır Ağa gibi birçok kişi bu şekilde öldürülüyor kendi halkı tarafından. Hatta Hızır Ağa'nın kafasını direkt olarak Seyit Rıza'nın karısının kestiği bilinen bir şeydir. Yani bu adamlar net olarak isyan etmeyenleri de isyana teşvik etmiş. Ve isyan etmek zorunda bırakmışlardır. Eğer dersimde 3 bin kişi öldüyse emin olun ki bunun 2 bin kişisini diğer aşiretler öldürmüştür. Ki burada aslında işte aşiretler isyan etti, halk ayrı bir ülke kurmak istedi falan diyorum. Ama böyle deyince bir genelleme yapmış oluyor. Bu doğru değil. Bütün dersim halkı isyana kalkışmadı veya dersimde 100 bin kişi öldürülmedi yine. birçok spekülasyon var. Ama zamanla ne oldu? Bir aşiretin diğer aşireti öldürmesi veya daha çıkan teröristin daha çıkmayan halkı öldürmesi bunların hepsi birleştirildi ve hepsini devlet yapmış gibi gösterildi. Zaman geçtikten sonra da 3000 kişi 30 bin kişi oldu 4000 kişi 100 bin kişi oldu. Eğer daha bin kişi çıktıysa 10 kişi çıkmış oldu yalan yalan üstüne bindi ve gerçeği bulamaz olduk. Gerçi, gerçek var arşivlerde belgelerde raporlarda duruyor ama okumadığımız için anlatanların gerçeğine inanmaya çalışıyoruz. Ve bu durumda da kimin neye inandığı, ne söylediği belli olmuyor. Zaten bu yüzden birbiriyle bu kadar çok çelişen birçok rivayet var. Ama açık söyleyeyim 3 bin kişi de olsa, 100 bin kişi de olsa Dersim harekatı yapıldığı için özür dilenmesini beklemek yanlıştır. Çünkü birileri daha çıkacak, ayrı bir ülke kuracağım diyecek, Atatürk'ü öldüreceğim diyecek, biz bu ülkeyi istemiyoruz diyecek, etmedik şeyi bırakmayacak ve ondan sonra da başarısız olunca Benden özür dileyin. Beni öldürdünüz, beni dövdünüz diyecek. Bu mümkün değil. Yani şöyle düşünün. Ben geliyorum, sizin ananıza, avradınıza etmedik küfür bırakmıyorum. Ve sonra annene küfür ettiğim için benden özür dile diyor Ya da elime sopa alıyorum, kafanızı kırıyorum, evinizi parçalıyorum. Ve bunu yaptığım için benden özür dile diyor. Bu ne kadar absürt bir şey yani. Neyse. Her şeyi bir kenara bırakalım. Sebepler, sonuçlar, rivayetler. Baktığım zaman, araştırdığım zaman, ulaştığım sonuca göre ve raporlara göre 3000 kişi yani 3000 civarında insan öldürülmüş. İsyan etmiş, etmemiş orasına girmiyorum. Sonuçta 3000 kişi öldürüldü. Bunu kabul ediyorum ve bir insanı öldürmek bile bütün insanlığı öldürmek gibidir mantığıyla bakarsak burada gerçekten de kötü bir durum var. Ama elimizde başka bir şans var mıydı, bir çare var mıydı onu düşünmek lazım. Böyle bir çare ben göremedim. Devlet de görememiş. Ve yapacak bir şey kalmamış. Bakın illaki arada masum insanlar öldürülmüştür. Yine bu 3000 kişi de belki de 50 kişi, 100 kişi hakikaten masumdu. Hakikaten kim buraya gitti? Bir suçu yoktu. Bilemeyiz. Olmuş olabilir. Ama burada bir muharebe veriyoruz. Bir savaş yaşanıyor. Bir isyan var. Etrafta kurşunlar uçuşuyor. Aşiret aşirete saldırıyor. Bazı örgütler devlete saldırıyor. Asker bölgeye giriyor. Yani... Bilgisayar oyunu oynamıyoruz. Öyle evde oturduğumuz şekilde elimizde telefonla, bilgisayarla rahat rahat konuştuğumuz gibi olmuyor bunlar. Bir çatışma yaşanıyor. İllaki arada aşırıya kaçılmış olabilir. Her yerde it de olur, yiğit de olur. İllaki arada hakkı yenmiş insanlar olabilir. Bunu inkar etmiyorum. Bakın kesindir diyemem çünkü öyle bir şey görmedik, okumadık bilmiyoruz. Öyle bir şeyi yazmazlar da zaten. Hani biz bak masumu öldürdük diye kimse bir rapor geçmez. Ama bunlar yaşanmış olabilir. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Gerçekçi olmak gerekir. Çünkü dünyanın her döneminde, her savaşta illaki masumlar harcanmıştır. İzmir işgalinde de bizim halkımız tecavüze uğramadı mı? Masum insanlar öldürülmedi mi? Veya Osmanlı bir yerleri fethettiğinde kılıç hakkıyla 3 gün boyunca yağma yapmadı mı? Geçmişte insanlar yok yere öldü. Şu anda da Orta Doğu'ya bakın, Amerika'nın girdiği yerlere bakın. İnsanlar yok yere ölüyor. Dibimizde Suriye'de bunlar yaşanıyor gelecekte de bunlar yaşanacak. Bunu engelleme şansımız yok. İllaki kurunun yanında yaşta yanacak yani bu olur. Ne yapabiliriz bunu engelleyemiyorsak? Biz bunlardan olmamaya çalışırız. Ders alırız. 5 milyon kere isyan etmeyiz. 15 bin tane tüfekle dış ülkelerin gazına gelerek oturup da devrim yapmaya kalkışmayız. Bunları yaparsak zaten birbirimizi de yemeyiz. Çok basit. Bugün kimse Birisi benim ülkemi bölmek istedi, çarşıda bir askerimi şehit etti, eline silahı aldı, ben ayrı bir ülke kuracağım dedi. Ve bu adam öldürüldü diye pişmanlık duymaz. Neyse biz o dönemlerde yaşamadık, direkt olarak şahit olmadık. Kimene haksızlık yapıldı, kim nasıl öldürüldü, kim nasıl kafa kesti, isyana kalkıştı bunları görmedik. Görmediğimiz için de kağıtlarda ne yazıyorsa onu okuyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz ve birçok şey yazıyor. Birçok kişi de konuşup konuşup bizi ayrıştırıyor. Dolayısıyla gerçek nedir? %100 olarak bundan emin olsak bile her zaman bir takım şaibeler kalıyor. Acaba masumlar harcandı mı? Acaba şunlar bunlar yaşandı mı? Acaba devlet orantısız kuvvet kullandı mı? Sonuçta bunlar kötü şeyler. Hangi tarafta olursak olalım bunlar hoş şeyler değil. Konuşması da hoş değil. Bugün hala bunu tartışıyor olmak da hoş değil. Çünkü tekerür ettirmek isteyenler var ve bu yüzden de insanları böyle gazlıyorlar. Gaz demişken zehirli gaz kullanıldı diyenler de var. Dersim'de zehirli gaz kullanarak iyice nazi kamplarında yapıldığı gibi milletle oynamışız, ne işkenceler yapmışız, ne kötü bir devletmişiz diye düşünenler var. Bir de buna değinelim de tam olsun bari. Ama değinmeden şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın Dersim'de zehirli gaz kullanıldı demek 1940 öncesinde Türkiye'de zehirli gaz vardı. Zehirli gaz üretiliyordu veya alınıyordu ve bunu da kullanabilecek bir adam vardı. Bunu kullanabileceğimiz bir askeri eğitim almıştık demek. Ama böyle bir şey olsaydı bu bizi çok kuvvetli bir ülke yapardı. Ve biz bu zehirli gazları zaten yurt dışına satar, bunun karşılığında para kazanır ve antlaşmalar yapardık. Çünkü bu çok önemli bir şey. O dönem için mükemmel bir güç. Naziler niye bu kadar ünlü oldu sizce? Çünkü zehirli gaz kullanıyorlardı. Madem bizde yıllar öncesinde bu gaz vardı ve kullanıyorduk ve Almanya'ya satardık ondan sonra da Deutschland Doğaçland Überlles olurdu. Biz de yükselirdik. <gülüyor> gerek Nuri dersimi gerek uzun reis gerekse diğerleri bu zehirli gaz muhabbetine bayağı bir sarıldılar ve bunun yaşandığını ciddi ciddi iddia ettiler. Fakat o yıllarda hem Türkiye'de zehirli gaz yoktu. Hem böyle bir şey üretmiyorduk hem de yurt dışından böyle bir şey satın almıyorduk. Zaten zehirli gaz olsa bile bunu kullanacak bir teknisyenimiz yoktu. Böyle bir şey yapmaya kalksaydık muhtemelen elimize yüzümüze bulaştırıp kendimize zarar verecektik. Dileyenler Cengiz Özakıncı'nın Haziran 2012'de Bütün Dünya Dergisi'nde yazdığı İngiliz Devlet Arşivinden gizli belgelerle kanıtlıyoruz. Dersimde zehirli gaz kullanılmadı. Başlıklı makalesini okuyabilir. Hatta ve hatta biz zehirli gaz kullanmayı bilmediğimiz için bir teknisyen gelmesini istiyoruz. Bize öğretsin diyoruz ve teknisyen de 39'un Nisan ayında gelebileceğini söylüyor. Ki o bile belli değil. Yani bu Nisan'da gelecek de bize birkaç ay boyunca bunu öğretecek de bu tip askerler yetişecek de. E zaten 40'a geldik yani dersin mersin hak getire öyle bir şey yok. Hani burada malum sebepler yüzünden çok konuşamıyoruz biliyorsunuz. Kimseye hain demeyelim. Neyse şunu da söylemeyelim de başımıza iş gelmesin diye diye bir yere kadar kendimizi sansürlüyoruz ama bugün böyle iddiaları hiçbir belgesi dayanağı olmadığı halde milleti örgütleme, ayrıştırma mantığıyla ortaya atanları, insanları açık açık kandıranları Atatürk'e ve İnönü'ye iftiradan ve yalan söylemekten dava etmek gerek. Bu insanların eğer bu iddiaları savunmuyorlarsa artık kandırıldık, yanlış öğrenmişiz diyerek özür dilemeleri gerek. çünkü. Bu bir suç. 20 tane, 30 tane okumuş veya ensesi kalın tip çıkıp böyle şeyleri gerçekmiş gibi anlatırsa tabii ki bizim halkımız da kadına tecavüz ettik de isyan çıktı, şunu yaptık da şu oldu, yüz bin kişi öldü gibi teorilere inanacaktır. Çünkü öyle öğretiyorlar. Ben burada bir köylüye veya internette böylesini gördüğü için böyle inanmış birine kızmıyorum. Kimse akademisyen olmak zorunda değil. Kimsenin işi bu değil yani. Halk bu kadar ayrıntılı araştırmak zorunda değil. Dolayısıyla halka bir bilgi verildiğinde bunun kaynaklı ve doğru olması gerekir. Öbür türlüsü propaganda yapmak, halkı yanlışa sevk etmek, hatta ve hatta isyana teşvik etmek olur. Ki tekrar belirteyim bu bir suçtur. Kim yaparsa yapsın. Bakın tekrar söyleyeyim. Dersimde zehirli gaz kullanmamızın mümkünatı yok. Çünkü ne envanterimizde öyle bir şey var. Ne zehirli gaz ülkemize girmiş. Ne bize veren var ne de öğretecek bir adam var. Mümkün değil. Eğer böyle bir şey olsaydı New York Times gibi yerler zaten bunu paylaşırdı. Yabancı ülkeler dünden razı bir şekilde bizi katliamcı gösterirdi. Ama yapmamışlar. Rusya'da, İngiltere'de, Amerika'da birçok yerde birçok haber çıkıyor ve bunların hiçbirisi bir katliamdan, zehirli gazdan veya yüz bin kişiden bahsetmiyor. Bakın olsaydı bahsederlerdi emin olun. Zaten bizi sürekli izliyorlar. Bugün Ermeni muhabbetine sürekli reklam yapmıyorlar mı? Hatta Ermenileri katlettik diyenlere ödül vermiyorlar mı? Bizim ülkemizden de birçok yazar bu şekilde ünlü olmuyor mu? Bunlar yapılıyor. Yani emin olun eğer Dersim'de böyle bir katliam olsaydı bunu dünden razı bir şekilde vurgulayarak söylüyorum haber yaparlardı. Bizden önce onlar bunu konuşurdu. Toparlarsak... Dersim'de bir isyan olmuştur ama Dersim'de zehirli gaz veya 100 bin kişinin öldürülmesi gibi bir şey söz konusu olmamıştır. Dersim'de bir şeyler yaşanmıştır. Bunun kökü Koçgiri isyanıdır. Koçgiri isyanı milli mücadele vaktinde patlak vermişti. Ondan sonra ağır isyanları vardı, başka isyanlar vardı. Ve bunlar her zaman vardı. Yani doğu bölgelerinde sürekli dış ülkelerin gazına gelerek biz bir ülke kuracağız diyenler vardı. Bugün de varlar. Ve silah desteğiyle, bir takım güvencelerle bu insanlar dağa çıktılar. Osmanlı zamanında da birçok kere isyan çıktı. Belki onlarca defa ama Osmanlı bununla başa çıkmanın yolunu buldu. Ne yaptı? Ben her yeri fethediyorum, büyüyorum, e, her yere de bakma şansım yok. Bazı bölgeleri paşa yerleştiririm, onlar oranın varisi olur. Benim adıma vergi toplar, bana istihbarat yollar. Bazı bölgelerde de eğer aralarına giremiyorsam ne yaparım? Aralarından birini seçerim. Bir ağayı, bir şeyhi, bir aşiret liderini orada elçim yaparım. Yani görüntüde paşam gibi olur ve benim adıma vergi toplar. O adam artık oranın lideridir. İstediği gibi at koşturur. Padişah der ki bana şu bölgeden yılda 10 bin altın lazım. O kadar vergi koyur. Eğer oradaki ağa duyarlı bir adamsa bizden bu kadar çıkmaz. Halk fakir der. 5 bin der, 6 bin der indirmeye çalışır. Ya da böyle bir adam değilse ne yapar? Padişah 10 bin diyorsa o 11 bin toplar. Bu 11 bin altını toplayınca tabii ki köylü artık isyan edecek duruma gelir çünkü yiyecek yemeği kalmamıştır, boğazından geçecek bir lokma ekmek kalmamıştır. Ama a, o esnada geçen süre içerisinde bin altın, 2 bin altın cebe atarak iyice büyümüştür. Daha fazla silah toplamıştır. Daha büyük bir kitleye hitap etmiştir. Hatta şunu yapmıştır: Ya padişah benden böyle istiyor ama ben size bakarım, problem değil. Siz bana riayet edin yeter. Ve kendine sadık bir toplum oluşturmuştur. Böylece her bölgenin kendine özel bir padişahı olmuştur. Bu yüzden Osmanlı da Osmanlı halkı pek de Osmanlı'yı sevmez. Çünkü Osmanlı halkı sömürülen bir halktır halka göre. Osmanlı o kadar irrefet ediyor ama her yere bakamıyor. Bakamayınca da. Maalesef her yerde suistimal edilebilecek olaylar yaşanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda şerif isyanına bakın. Niye Arap bölgeleri, niye Müslüman bölgeleri isyan ettiler, niye Osmanlı ile birleşmediler? Çünkü Osmanlı olma, millet olma bilinci yoktu. Osmanlı bir hanedandı, Osmanlı bir imparatorluktu ve bu imparatorlukta birçok ırk, birçok dinden vatandaş vardı. Ama bu vatandaşlar Osmanlı'ya bağlı değillerdi. Anlayan anlamıştır çok da ayrıntılı konuşmak istemiyorum. O kadar çok algı oyunu yapılıyor ki. Sabiha Gökçen itiraf etti canım. Sabiha Gökçen ben masumları öldürdüm çok eğlenceliydi şeklinde açıklamalar yaptı diyorlar. Ama o da yalan. Şimdi bununla alakalı da 10 dakika konuşmak istemiyorum. Bakın tıpkı Kısa Küre'nin kitabında yazdığı gibi birçok hikaye var. Bunların hepsi uydurma kaynaksız. Sabiha Gökçen hiçbir zaman ben bebek öldürdüm çok eğlendim demedi. Öyle bir şey yok. Bunlar... Her 10 yılda bir yeni bir şey uydurmak gerektiği için ortaya atılan şeyler bu kadar basit. Bakın 100 yıldır atalarımız şunu yaptı, hayır bunu yaptı, Atatürk bunu kesti, hayır yapmadı sürekli bunları konuşuyoruz. 100 yıldır geçmişe iftira atıyoruz, 100 yıldır sahte belge uyduruyoruz, 100 yıldır sahte hatırat yazıyoruz, propaganda kitaplar yazıyoruz ve millet sürekli bunlarla uğraşıyor. Ne ilimle ne fenle uğraşamadığımız, geçmişe takılıp kaldığımız için İlerleme kat edemiyoruz. Yüz yıldır aynı yerde sayıyoruz. Saymamak gerek. Artık ileriye bakmak gerek. Şu videoları yapmaktan sıkıldım yahu. Ya şapka devrimiymişti, de, Harf devrimiymişti, de. 40 bin altınmış de, Vahdettin göndermişti. Sürekli bir teori, sürekli bir uydurma, sürekli bir rivayet. Hepsine video yaptık ama açık söyleyeyim hiçbirinde eğlenmedim. Şu videoyu çekerken bile keyif almıyorum yani. Çünkü boş konular. Ama neyse yaptık artık. Şikayetinde bir anlamı yok. Zaten videonun sonuna geldik. Bence söyleyebileceğim birçok şeyi söyledim. Söylemediğim şeyler de var farkındayım ama aynılar hani konuş konuş bitmeyecek bir anlamı yok. İsteyenler açıklama kısmını açsınlar. Orada verdiğim kaynaklara baksınlar. Oradan kitap seçip keyiflerine göre okusunlar. Ya da kendi hayal alemlerinde yaşamaya devam etsinler. Şimdilik benden bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.